1499, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in içlerinde Selman-ı bulunduğu bir cemaatla birlikte oturmaları, evet, Hazreti Peygamber bir gün Allah'ı zikretmekte olan ve içlerinde Selman-ı Farisi'nin de bulunduğu bir grubun yanına uğradılar, Hazreti Peygamber'in geldiğini gören gruptakiler sustular, Hz. Peygamber onlara, siz neler söylüyordunuz, diye sordular, onlar da, Allah'ı zikrediyorduk, ey Allah'ın Rasulü, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber şu